çelenjetty dört kıtaya hükmünü yürüttü iki denizi havuz haline soktu o vakit onlar kur'an'a sarılmışlardı Allah onları âli kıldı gayrimüslimler müslüman olmadan ilerlemediler onlar ellerinde kitaplarını geriye attılar onlar ilerlediler onların kitapları onlara buka gibidir ama onlar geri attılar kitaplarını biz de kitabımızı geriye attık biz geri kaldık Abay-ı Ejad'ın dört kıtaya verdi. Zulüm yerine adalet. Cehil yerine ilim götürdü. Saadet götürdü. Felah götürdü. Kapılar kendi kendini. Kılıçını açmadık kapıları biz. Fethi kendi kendine. Kendi kendine oldu. Halk bizi istiyordu. Adalet, adalet götürüyorlardı. Bu Müslüman Bu gayrim sinin demiyordu. Adalet vardı. Herkes mevnundu hayatında. Herkes gülüyordu. Hiç kimse ağlamıyordu. Bir müsaadenin veri vereyim hadi nasıl oluyor diye. Bir şehri Müslümanlar aldılar. Üç şartı vardı şehri muasaletlere bakın. Derlerdi ki İslam olun. Ya cizeyi kabul edin bizim idaremizi yani veyahut harp. İslam olularsa mesele kalmaz. Hemen bizden beraber kardeş olurlar. Aynı haklara sahip. Cizeyelerler ise gene aynı haklara sahip olurlar. Yalnız Önlerini İslam mezarlığına gömlemezler. Bazı hususatlar var yani. Dinlerinde serbest, dinlerinde de serbest. Ya harp ederler. Bir şehri muhassa teklif edildi. Böyle de der ki biz şey vereceğiz, cizye vereceğiz dediler. Belki dinimizde kalacağız. Kumandan kabul etti ve şehre aldılar. Ve halk başına birer altındu senede. O devirin parasına göre. Aldı topladılar. Fakat altı ay sonra düşman kavi geldi. Ve Müslümanlar o şehri terk etmek mecburiyeti hasıl oldu. Kumandan dedi ki topladı halk şehir halkını. Paraları geri verdi. Biz bir sene muhafaza edecektik. Edemedik. Düşman kavi geldi. Şehri bırakacağız. Gelin hakkınızı alın dedi. Haklarını verdi ve şehri bırakıp öyle çıktılar dışarıya. allah Teala böyle adil olan kişilere yardım etmez mi? Allah'ın rüsreti ve selameti daima şefkatli, merhametli, yardımlı adilan kişileredir. Allah adillerle Doğrularla beraberdir. Allah iğrilerle beraber değildir. Allah zalimlere yardımcı değildir.